çok üzerine geldikleri bir sırada Hazreti Saad Saad için işte şimdi kınayanın kınamasından endişe edip yılın vakti geldi diye vermişti. Daha bu sözü duyar duymaz Da Hak İbni Halife vah o kalmin başına gelenlere diye feryat ü figana başlayıverdi. Anlamıştı. ısrarlar sonucu değiştirmeyecek ve Hazreti Saad doğru bildiği yoldan asla taviz vermeyecekti. Aynı zamanda Dahak bir çırpıda koşarak kaminin arasına dönmüş ve Beni Kurayza'nın başına geleceklerden dolayı çoktan taziyelere başlamıştı. Nihayet Saad İbni Muaz yanındakilerle birlikte Efendimizin bulunduğu yere yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan asabına seslenerek ''Hadi'' ''Efendinizi karşılamak için ayağa kalkın.'' buyurdu. Bunun üzerine ashab iki saf halinde ayağa kalkmıştı. Ve Saad İbni Muaz, Efendimizin yanına geleceği ana kadar herkes ona ''Hoş geldin.'' deyip selamlıyordu. Huzura gelip de bir miktar soluklanınca Allah Resulü ona ''Onlar hakkındaki hükmünü ver ey Saad, buyuracaktı. mukabil edep insanı Hazreti Sa'd ''Hüküm verme konusunda gerçek hak sahibi Allah ve Resulü'dür.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Onlar hakkında senin hüküm vermeni Allah emretti.'' buyurdu. Demek ki bu hüküm aynı zamanda zat-ı bari tarafından da kabul görmüştü. Öyleyse bu şahsi bir teşebbüs değil ...Allah rızası kazanılarak gerçekleştirilecek bir vazifeydi... ...ve bu durumda sadece ona tevekkül edilmeli... ...ve onun için en doğru olan hüküm verilmeliydi. Yine etrafına evsliler almış... Ey Eba Amr... ...Resulullah müttefiklerin hakkında hüküm vermeyişini sana havale etti... ...onlar konusunda insaflı ol... ...ve onların bir zamanlar senin için nasıl mücadele ettiklerini hatırla... ...diye baskı kurmaya devam ediyorlardı. Bunun üzerine onlara döndü ve "Beni Kurayza hakkında vereceğim hükme rıza gösterecek misiniz?" diye sordu. Belli ki hükmünü verdikten sonra farklı seslerin çıkmasını engellemek, olası ihtilafların da önüne geçmek istiyordu. Bunun için bir kez daha teyit etmek istemişti. Hep birlikte "Evet, evet, evet." evet. evet. diyorlardı. "Hükmüne razıyız. Zaten sen burada yokken de seni Beni Kaynukaan'ın müttefiklerinin kendi dostları hakkındaki davranışları gibi... ...senin de bizim müttefiklerimiz hakkında iyilik tarafını tercih etmen için seçtik. Bugün senin himmetine muhtacız ve iyiliğini bekliyoruz. Çünkü biz ortaya koyacağın iyi muameleye her zamankinden daha çok muhtacız. Kıvam tamdı. Ve vereceği hüküm konusunda kavmi arasında çatlak bir ses gözükmüyordu. Ancak Hazreti Saad çok ihtiyatlıydı ve yeniden onlara dönerek... Sizin için elimden geleni yapacağım. Buyurdu. Anlamamışlardı. Bu sözle verici hüküm arasında nasıl bir bağlantı vardı ve niye bu kadar ısrarcı davranıyordu? Merakla... Bu sözünle neyi kastediyorsun? Diye sordular. Hazreti Saad şunları söyledi onlara. Onlar hakkında vereceğim hükmün... ...benim vereceğim hüküm olacağı hususunda, sizden Allah adına ahit ve söz almak istiyorum. Evet, vereceğin hükmüne hepimiz rahatsız. Allah için söz veriyoruz, diyorlardı. Bu kadarı yeterliydi. Bu kadar söz verip de yeminle kararlılık gösterdikten sonra geri dönemezler... ...dönseler de onları kimse dinlemezdi. Ardından içlerinde Allah Resulü'nün de bulunduğu topluluğa doğru yöneldi... Edebinden Allah Resulü'nün yüzüne bakamıyordu. Şöyle seslendi. Burada bulunanların da... ...aynı şekilde vereceğim hükme rıza göstermeleri gerekir. Oradan da... vereceği hükme hepimiz razıyız. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Sesleri yükseliyordu. Öyleyse şimdi sıra... ...herkesin beklediği hükmü ilan etmeye gelmişti. Kelimelerin üstüne basa basa... ...şunları söylemeye başladı Hazreti Saat. Ben onlardan ergenlik çağına gelen erkeklerin öldürülmesine, kadınlarıyla çocuklarının da esir alınmasına, yurtlarının ensar hariç sadece muhacirler arasında paylaştırılmasına ve mallarının da ganimet olarak müminler arasında taksim edilmesine hükmediyorum. eritti saat kitabın ortasından konuşuyor ve kimseden çekinmeden verilmesi gereken hükmü veriyordu. Onun için efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneldi ve Onlar hakkında sen yedi kat yücelerden Allah'ın verdiği hükmü ilahiyle hükmettin. buyurdu. Çünkü o günün seher vaktinde melek gelmiş ve Beni Kurayza hakkında verilmesi gereken hükmün mahiyetini bildirmişti. Aynı zamanda bu, Hazreti Saad'ın duasına Allah Celle Celaluhu'nun bir teveccühü mahiyetindeydi. Zira yaralarının derinleştiği ve acılarının da tahammül edilmez noktalara ulaştığı o gece, ellerini kaldırıp da Beni Kurayza hakkında gözü aydın oluncaya kadar canını almaması için Rabbine yalvarmıştı. Artık hüküm verilmiş ve sıra uygulamaya gelmişti. Zilhicce ayının sonlarına doğru bir perşembe günüydü. Esirler bir araya toplanarak Medine'ye getirildi. Eli silah tutan erkekler, Üsame İbni Zeyd'in, kadınlarla çocuklar da Ramli Binti Haris'in kontrolüne verilmişti. Kalelerindeki silahlarla diğer eşyaların Binti Haris'in evine gönderilmesi, koyunlarla develerin de o bölgedeki ağaçlıklarda otlatılması emredilmişti. Bu manzara şefkat ve merhamet Nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rikkatine dokunmuştu. Esirleri bu halde görünce önce onlara iyi muamele edilmesini emretti ve ardından da yük yük hurma getirip esirler arasında dağıttırdı. Havanın sıcaklığının da etkisiyle perişan bir görüntüleri vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önceleri olduğu gibi yine ashabını uyaracak, esirlere iyi davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacaktı. İş sadece kendi şahsına bırakılmış olsaydı, onların hepsini de affeder ve yollarını serbest bırakırdı. Ancak mesele artık çoktan kamuya mal olmuştu. Kamuya mal olan mesele de Allah hakkı söz konusuydu ve Hakkullah'ın olduğu yerde ...şahsi tasarrufta bulunmanın imkanı olmazdı. Toplum içinde huzursuzluk çıkarmayı alışkanlık haline getiren insanlar... ...zamanında ve hak ettikleri karşılıkla cezalandırılmazlarsa... ...bu daha sonrakiler içinde bir örnek olur... ...ve böylelikle sosyal hayatta sökü neden... ...yeni problemlerle insanlarda huzur kalmaz... ...her tarafta yeni eşkıyalar türerdi. Öyleyse toplumun selameti adına... Toplumda problem çıkarmayı ihtiyat haline getirenler cezalandırılmalı ve böylelikle masum insanların hukuku koruma altına alınmalıydı. Daha sonra da Beni Kurayza'dan haklarında hüküm verilenler teker teker çıkarılıp idam mahaline getirilmeye başlandı. Aralarından teker teker alınıp da giden arkadaşlarını gören esirler liderleri olan Kab İbn Esed'e... Ne, diyorlardı. ne Ya ...diyorlardı. Muhammed bize ne yapacak? Muhammed bize ne yapacak? Derdi başından aşkın Kab derin bir nefes çektikten sonra şu cevabı verdi onlara. Hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey. Yazıklar olsun size, ne kadar da ahmak adamlarsınız, görmüyor musunuz? Giden bir daha geri gelmiyor, vallahi de bunun sonucu kılıçtan başkası değil. Daha önce ben sizi uyarmış ve içinde bulunduğunuz tavırdan vazgeçirmeye çalışmıştım ama dinlemediniz. Şimdi yüze vurup da azarlama sırası değil diyorlardı. Zaten bizler senin görüşüne muhalefet etmiş olmaktan çekilmeseydik... ...Muhammed ile aramızdaki anlaşmayı asla ihlal etmezdik. yanda bu konuşmalara şahit olan... ...Huyay İbni Ahtap durumu sezmiş onlara şöyle sesleniyordu. Birbirinizi suçlamayı bir kenara bırakın. Çünkü bu durumda hiçbir fayda getirmeyecektir. En iyisi siz dişinizi sıkın ve kılıca karşı direnç kazanmaya çalışın. Şefkat Nebisi'ne ait bir uygulama daha dikkat çekiyordu. Öyle sıcağa bastırınca esirlerin dinlenmesi için asabını uyaran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece hükmün uygulanmasını, bunun dışında bir zararın verilmemesini tembihleyerek onları aynı anda hem güneşin harareti hem de kılıcın sıcaklığıyla cezalandırmayın buyuracaktı. Efendimizin talimatı hemen yerine getirilecek ve ashab-ı kiram esirleri istirahat etmeleri için uygun bir yere alıp su ikram edecek ve dinlenmelerine imkan vereceklerdi. Bir aralık efendiler efendisi Ka'b İbn Esed ile göz göze gelmişti. Ona Ka'b diye seslendi. Hukukullah'ı ihlalden hüküm giymiş birisine Eşyayı şefkatle kucaklayan, enginliğin yürekten gelen sesiydi bu. Allah'a ve Resulüne karşı gelişin bedeli ödenecekti ama, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde hüküm icra edilecek olan şahsa, şefkat nazarlarıyla bakıp, hiç olmazsa öbür aleme giderken, ebedi yok oluşla tükenmemeleri adına fırsat veriyordu. Ka'b da bunu hissetmişti, döndü ve, ''Buyur ya eval Kazım'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''İbni Cevvas'ın size olan nasihatını niye dinlemediniz?'' buyurdu. ''Çünkü o beni tasdik edip muhataplarına bana ittiba etmeyi emrediyor, beni gördüğünüz zamanda onun selamını bana söylemenizi talep ediyordu.'' Kâb'ın kaçabileceği bir yer kalmamıştı. Gerçekten de söylediği gibiydi. Zaten daha birkaç gün önce İbni Cevvas'ın söylediklerini kavmine o hatırlatmıştı ama onlar buna şiddetle karşı çıkmışlardı. O gün olduğu gibi şimdi de üzerinde kavminin ağır baskısı vardı ve son cümleleri olarak şunları söyleyecekti. Tevrat'a yemin olsun ki doğru söylüyorsun Eyyebal Kasım. Şayet ...Yahudilerin benim kılıçtan korktuğum için sana tabi olduğumu dillerine dolayıp... ...ayıplayacakları endişem olmasaydı ben de sana tabi olurdum. Ancak ben Yahudi dini üzereyim. İhanetin sembolü haline gelen bu insanların cezalandırılma işi... O günün akşam vaktine kadar devam etti. Saad İbni Muaz bütün aşamalarında bizzat başlarında bekliyor, olası bir kargaşaya müdahil olup herhangi bir problemin zuhuruna engel olmak istiyordu. Suçu sabit olanların cezalandırılması sona erince sıra kalenin üzerinden değirmen taşı yuvarlayıp da Hallad İbni Süveyd'i şehit eden hakemin hanımı nübatenin cezalandırılmasına gelmişti. Nübate esirler arasında aranmaya başlanmış ama bir türlü bulunamamıştı. Bu sırada nübate olaylardan habersiz olan Hazreti Aişe validemizin yanında bulunuyor. O kadar neşeli duruyordu ki, bir taraftan katıla katıla gülüyor, gülüyor diğer yandan da... <gülüyor> beni Kuray <Zensirleri> öldürülüyor. <gülüyor> ...diyordu. Nihayet dışarıdaki münadi'nin sesi duyuldu. Ey nübate! Ey nübate! ...diye bağırıyor ve bizzat kendisini çağırıyor. Ey nübate! <gülüyor> Vallahi de beni çağırıyorlar. ...dedi. Ayşe validemiz de şaşırmıştı. Bu kadar şen ve şakrak. ...gülüp oynayan bir kadına ne yapacaklardı? Önce ona bunun sebebini sordu. Kadın... Beni kocam öldürdü. ...diyordu. Ayşe validemizin şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Hemen... Seni kocan nasıl öldürdü? ...diye sordu. Bunun üzerine nübahate anlatmaya başladı. Zebir ibni i kalesinde bulunduğumuz sırada... ...kocam bana ashab Muhammed üzerine... ...değirmen taşı yuvarlama emretti. Ben de bunu yaptım. ...ve taş gidip birinin başına çarpıp onu öldürdü. İşte ben şimdi o şahsa kısas olarak öldürüleceğim. Nübhate'nin dedikleri doğruydu. <gülüyor> ve Hallad İbni Süveyd'i öldürdüğü için o gün o da idam edilecekti. O gün Beni Kurayza kadınları arasında ölümüne hükmedilen de sadece nübhateydi. Saad ibni Muaz'ın verdiği hüküm elbette Beni Kurayza'nın bütününü kapsamıyordu. Zira o gün Beni Kurayza arasında Atiyyetül Kurazi ve Rifae ibn Şemval gibi gençlerle Amr ibni Su'da, ibni Sayyeni'nin oğulları Salebe ve Üseyid ile onların amcaoğulları Esed ibni Ubeyd gibi saduyuldu kişilere aynı hüküm uygulanmayacak ve onlar affedileceklerdi. Zebir İbn Baata bu Savaşları'nın devam ettiği günlerde Sabit İbn Kays İbn Şemmasa çok büyük bir iyilik yapmıştı. Vefa ile hareket eden Hazreti Sabit bir çırpıda esirlerin bulunduğu yere gelmiş ve Zebir'i bulmuştu. Ona "Ya Eba Abdurrahman, beni tanıdın mı?" diye sordu. "Benim gibi birisi hiç seni tanımaz mı?" diye mukabele ediyordu Zebir. Bunun üzerine Hazreti Sabit şunu söyledi ona. Senin benim üzerimde hakkın var. Büyük bir iyilik yapmıştın. Şimdi ise ben o iyiliğin karşılığını verebilecek bir konumdayım. İçine inşirah veren cümlelerdi bunlar. Bir anda gözlerinin içi parlayı vermişti ve ümitle şunları söyledi. Şüphe yok ki kerem bir insan kendisi gibi kerem sahibi olan birisini kereminden mahrum etmez. ...benim sana en çok muhtaç olduğum gün de zaten bugün. Bunları söyleyip de kendisinden Zebir'in kerem dilendiğini gören Hazreti Sabit... ...bir çırpıda Allah Resulü'nün yanına geldi. Ya Resulallah, diyordu. Zebir'e benim boğaz günümden kalma bir iyilik borcum vardı. O gün elimden tutup beni kurtarmıştı. Bu iyiliği senin huzurunda dillendirip de o sebeple... Zebir'i bana bırakmanı istiyorum. Onu benim hatrıma bağışla. Vefaya karşı gösterilen vefa güzel bir hasletti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sabite "O senindir." buyuru verdi. Bunun üzerine Hazreti Sabit büyük bir heyecanla Zebir'in yanına gelip durumdan onu haberdar etti.